Allah Teala var ve bir Alem O'nun mahlukudur Bu mülke malik muktedir Allah Teala'dır inan Alem delil varlığına Şahid nizam birliğine efalidal i dal evsafına. Allah Teala'dır inan Bak halka güzel intizam Hiç ayıp yok erişi tam Alemlere veren nizan Allah Teala'dır inan baki kadim yoktur zevan Cümle sıfatı tam kemal Bulunmayan ona misal Allah Teâlâdır inan Hiç yemeyen, hiç içmeyen Uyumayan, unutmayan Doğurmayan, hem doğmayan Allah Teâlâdır inan Daim diri etmez vefat Muhtaç ona hep kainat Rusle veren çok mucizat Allah Teâlâdır inan Cennet cehennem halkeden mizan sıratı vaz eden ba eyleyip mahşer eden Allah Teâlâdır inan Doğan Hisari hak dedi, Kur'an hadisten söyledi Veren muradı maksadı Allah Teala'dır inan